Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan ve Er Erol çok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Konuğum Fatma Aykanat, 4 seridir yaptığımız programın sonuncusuna geldik Fatma Hanım. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Evet hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sevindim. Ee, ne dersiniz? Ee, gerçi yine ben sizi söyleyeyim, hani e, Fatma'yı kanat sevgili dinleyiciler, Kapadokya Üniversitesi'nde doktor ve öğretim üyesi olarak e, bulunuyor. Belki ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için e, iyi olacaktır bunu söylemek. Ne dersiniz? antroposenin psikolojik yansımalarından ve solastalji kavramından bahsederek başlayalım mı programı? Evet, tam hmm. orada kalmıştık. E, de de. Evet, bahsedeceğiz demiştik dinleyicilerimize. Hemen oradan başlayalım tabii ki. E, ekolojik olarak değişen dünyamızdaki psikolojik deneyimlerimizden biri solastalji. Üzerinde uzun uzun konuşulabilir ama şöyle başlayayım. İnsan türü olarak, fiziksel olarak dönüşen gezegenimize ve onun yeni iklim ve çevre şartlarına sadece... Fiziksel olarak tepki vermiyoruz. Tüm bunların ilk bakışta gözle görünmeyen başka türlü yansımaları da var. Nasıl ki önceki haftalarda antroposan kavramına biri negatif, biri pozitif olmak üzere ki farklı yaklaşımdan bahsettiysek antroposan ekolojik dönüşümler geçiren dünyamızdaki bu psikolojik deneyimimizi de yani antroposenin psikolojik yansımalarını da benzer şekilde kategorize edebiliriz. Aşırı belki de umursamaz bir optimizm yani iyimserlikle katı ve acımasız bir pesimistlik yani kötümserlik uçları farklı psikolojik tepkileri ve duygu durum bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Ancak ekopilik psikolojiyle ilgili detaylara girmeden önce şunu da altını çizmek isterim ki ben konuya uzman ve psikolog olarak değil edebiyat eserlerinde tasvir edilen ya da edebiyat ve kültür kuramcılarınca yorumlanan psikolojik durumlar üzerinde araştırma, analiz, gözlem yapan bir filolog evet. olarak yaklaşacağım. Evet. Tıpkı antroposan kavramında bir jeolog olarak yorumlamadığım gibi. Evet. Şu ana dek biz antroposanda fiziksel olarak değişen ekolojik koşulları ve dönüşen doğayı konuştuk daha çok bu son üç programda. Ancak işin bir de öyle ...böyle ilk bakışta görünmeyen, bilinçaltında şekillenen ve derinleşen bir boyutu da var. Üstelik bu psikolojik yansımalar da en az antroposenin fiziksel ve gözle görülen... ...duyu ile hissedilen etkileri kadar karmaşık. Ekolojik değişimlerle mücadele ve onlara uyum sürecinde verdiğimiz... ...duygusal, psikolojik, mental hatta nörolojik tepkilerimiz de... ...geniş spektrumlu bir ekopsikolojik skala oluşturuyor. Bu bağlamda Avustralyalı ekofilozof Glenn Albrecht'in şöyle bir savı var... Albrecht'e göre gezegenimizin fiziksel olarak geçirdiği dönüşümlere, ekolojik değişimlere ve yeni gelişmelere psikolojik, duygusal ve mental olarak verdiğimiz ya da vereceğimiz Tepkileri ifade etmek için de yeni ifadelere ihtiyaç duyuyoruz. Yani e, antroposan gibi yeni bilimsel kavramlar hayatımıza girdikçe sosyokültürel, psikososyal sözlüğümüze de yeni veri girişlerinin olması, bu leksikonun içerdiği terminolojinin de yenilenmesi, güncellenmesi, yeni durumları ifade edecek yeni terimlerin eklenmesi gerekli. Solostalji kavramı da bu yeni ifade şekillerinden biri Albrecht'e göre. Ancak klinik bir durumu ifade etmiyoruz. Bir tıp terimi değil solostalji. Belki daha çok felsefi yöne ağır basan bir tabir. Latince solari, yalnız kalmak, terk edilmek fiilinden türetilmiş bir tabir. Ee, Albrecht bunu şöyle tanımlıyor bu tabiri. Ee, bireyin ev ya da arazisinin, hatta ekolojinin tanımını düşünürsek, e, oy kostan evden türetildiğini düşünürsek, evimiz olan gezegenimizin şu anki durumuna bağlı olarak o evin içinde yaşayan birey ya da bireylerin hissetmeye başladığı süregelen bir yalnızlık ve terk edilmiş hissinden, his, yani terk edilmişlik hissinden kaynaklanan derin acı ve yoğun üzüntü. Olarak tanımlanıyor. E, hatta devam etmeden önce bence dinleyicilerimizin de aklından geçen hatta nostaljiyi telaffuz eder etmez otomatikman çağrıştırdığı bir diğer kavram olan nostaljiyle ile farkında vurgulamamız ben gerekiyor. Ben de soracaktım size. E, evet hemen e, çağrıştırdığı terim nostalji çünkü nostalji ayrılmak ya da bırakılmak durumunda kalınan bir coğrafyaya ya da duruma duyulan bir özlem iken. Sınav özlemi gibi değil mi? Gibi evet ya da e, artık yaşamayan bir durumu yad etmek onu tekrar yaşamak istemek gibi bir şeyden bahsederken solostolajide ekolojisi kısmen ya da tamamen değişen bir habitatta yaşamaya devam eden insanlar fiziksel olarak o coğrafyadan ayrılmamış orada yaşam yaşamaya devam ediyor olsalar bile o habitata bir yabancılaşma hissi geliştirirler ve kendilerini orada terk edilmiş hissederler. Zira artık o habitattaki doğanın biyofiziki bileşenleri radikal bir şekilde değişmiş ya da tamamen ortadan kalkmıştır. Başka bir deyişle de habitatınız gözlerinizin önünde hızla ya da yavaş yavaş değişmekte. Siz de bunu durdurma gücüne sahip olmadığınız için bu duruma solostalji hissiyle tepki vermektesinizdir. Ee, yine Albrecht çok güzel bir şekilde ifade ediyor bu e, terimi. Şöyle solostalji bir nevi evden uzaktayken değil evdeyken özlemektir diyor. Oh, çok ee, evet çok yerinde bir tabir bence. Ee, örneğin deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle evlerini arazilerini kaybeden, kültür varlıklarını kaybeden toplulukların, kuruyan göl ya da nehirler nedeniyle günlük yaşamları ekonomik faaliyetleri değişen toplulukların yok olan bitki ve hayvan türleri nedeniyle kendilerini e, terk edilmiş hisseden toplulukların her gün eve gidip e, gelip gelirken, işe gidip gelirken okula gelirken yakından geçtikleri dağ, maden faaliyetleri nedeniyle oyulup her geçen gün küçülürken buna şahit oldukları o bölgede yaşayanların hissettikleri soy örnek olarak verilebilir. Artık var olan kaybedilen şeyleri de paralar, madeni paralar, banknotlar gibi şeyler üzerine sembollik olarak görmeye başlıyoruz. Pek çok ülkede de görüyoruz bunun örneklerini. Ben söylediğinizi çok acıklı bir şimde yaşamıştım ya. Biz Gıda topluluğu e, üyeleri olarak e, Elmalı, Antalya Elmalı'dan e, çok güzel bir vadi. Yani belki de dünyanın sayılı vadilerinden birisidir. Oradan Demre'ye inen bir köye uğradık. Orada işte bir e, üretici ziyareti yaptık. Sonra müthiş bir vadi iniyoruz. Kar yağmış, kayanlar buzda falan. Daha aşağı indiğimizde gördüğümüz manzara beni olduğum yere çökertti. Araba kullanıyordum ve... Yapıştım kaldım direksiyona. İnanılmaz bir görüntüydü. Yani bir vadiyi boydan boya yarmışlar yani iki taraflı olarak. Başta mermer ocakları. Yani bir insan bunu nasıl yapabilir diyorsun? Para için bu nasıl yapılabilir? Yani? E, Albrecht de zaten bu terimi oluştururken böyle bir vadi yok olan vadiden esinleniyor. Solostacı terimini oluştururken Avustralya'nın yeni Güney Galler bölgesindeki Hunter Vadisi'nde yaşayan insanların Açık hava madenciliği nedeniyle açık hava madenciliğinin yeraltı madenciliğinden farkı yeraltını kazarak değil yüzeye açılan dev çukurlarla topraktan veya kayalardan mineraller çıkarılıyor. Bu vadideki yok olan yani insan o bölgede yaşayan insanların bu madencilik faaliyetleri sonucunda yüzlerce kilometre vadilerinde yüzlerce kilometre çapında boşlukların oluştuğunu görmesi karşısında hissettiklerini gözlemleyip bu terimi oluşturuyor. Peki buradan bir hani bireyde anksiyete de oluşuyor herhalde değil mi? Mesela ekoansiyeteye -ansiyete evet, evet. geçsek buradan? ben Tabii bağlayabiliriz. Bir arasındaki gibi. fark ne mesela solastalji ile ekoansiyete? Tabii hemen onu söylemeden önce şöyle bir şey eklemek istiyorum. antropostan kavramı içerisinde hani... E, solostalci kavramını değerlendirirsek, ile birlikte düşünürsek, antroposan insanı e, olumsuz ekolojik dönüşümler başlatan etken bir özne olarak konumlandırırken, solostalci kavramı da ke yani insanı kendi eylemlerinden etkilenen bir nesne konumuna yerleştiriyor. Özneden nesneye bir geçiş var. Bunu da belirtip e, öyle geçmek isterim sorunuza. E, tabii ki e, kavram ile ekoansiyete kavramı arasında benzerlikler var. Ee, ama e, öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Solastajenin yarattığı melankolik e, klinik depresyondan da ayırmak gerekler Albrecht. Bunu da altını çizer. Aslında psikolojide genel anksiyete rahatsızlıkları branşındaki araştırmalarda doğal çevre uzun zamandır bir faktör olarak dahil. Ancak eko anksiyete kavramı ilk kez 1990 yılında Amerikalı gazeteci Liza Leffin, e, ABD'nin en büyük Haliç'i yani nehirle denizin ya da nehirle okyanusun birleştiği yer olan Atlantik Okyanusu kıyısındaki Chesapeake Körfezi'ndeki bu kirlilik karşısında insanların endişelerini kaleme aldığı bir gazete makalesinde kullanılıyor. İlk 1990 yılında, sonra da 2008 yılında başka, Amerikan, başka bir Amerikan gazetesinde özel sayısında e, hem solostajı hem eko anksiyete kavramları öne çıkarılıyor ve e, durum bozuklukları, çevresel dönüşümlere uyum bozuklukları olarak e, bahsediliyor. Fakat solostajdan e, ya da diğer patolojik kaygı türlerinden farklı olarak eko anksiyete bir uyum bozukluğu değil, aksine daha olumlu ve yapıcı bir psikolojik yönelim. Çünkü bireyleri çevreci, çevreyi destekleyici aktivist eylemlere yönlendiren bir itici psikomekanizma. mekanizma. Kimi e, psikologlar ise eko anksiyeteyi Bireyin toplumda kabul gören çevreci standartlara uyum sağlamakta kişisel olarak başarısız olmasıyla bağdaşlaştırıyor, bağdaştırıyor ve bireyin kendi yetersizliğinden rahatsız olup bunu düzeltmeye çalışmasının yarattığı stres ile eko ekoansiyeti, stresin eko anksiyeteye yol açabileceğini düşünüyorlar. Örneğin geri dönüşme yeterince katkıda bulunmamak ya da çoğunluk kullanmazken plastik torba kullanımıyla devam etmek gibi. <gülüyor> Çok güzelmiş. Ya ben şeyi merak ediyorum kendi kendime düşünürken ee, mesela terapistler acaba solastalıcı, konsiyete diyelim ki bir ben bu konuda terapiste gittim işte ee, tükenmişlik hissi yaşıyorum bununla ilgili. Hı hı. Hani bu konuda acaba bir çalışma e, iç eğitim falan gibi bir şeyler oluyor mu sonuçta? son dönem e, değil mi? E, evet. Giren kavramlar bu alana ve... Çok yeni hani, kavramlar, evet. Evet, belki de hani tıp fakültelerinde işte e, ne bileyim psikiyatride ya da psikanaliz çalışmalarında, uygulamalarında... Mutlaka, mutlaka. Yeri yeni yeni geçiyordur herhalde. Olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü hani hayatımıza daha fazla yer edecek ileride. Bana da öyle geliyor. Yani e, onun için hani diyelim ki Antalya'da ben... Bir terapiste gittim. Acaba bu konuda bir bilgis eğitimi var mı o terapistin? Merak ediyorum. Ya da bir mesela program yapmak istesem. Bu konuda e, böyle önemli çalışmalar yapmış bir e, psikanalist bulabilecek miyim mesela? Bunu merak ediyorum gerçekten. Onu ben de merak ediyorum. <gülüyor> takipçiniz olacağım. <gülüyor> Bulursam program yapacağım. Evet lütfen. E, o zaman... E, Ecosite meselesinden de biraz bahsedelim isterseniz. Evet bu konu çok önemli. Hatta son yılların tartışmalı konularından bir tanesi. Ee, İngilizce tevafızıyla ecosite ya da Türkçeleştirilmiş tabiriyle eko-kırım. Eko-kırım Eko tabiriyle kastedilen şey aslında e ağır ekolojik yıkım ya da e çevresel tahribat. Ancak terimin aslında... E, İngilizce tabiriyle yine ecological suicide yani ekolojik intihar tabirinden türetilmiş olduğunu varsayarsak ekosay tabiri, ekokırım tabiri hem gezegenimizin ekosistemlerine verilen sistematik, küresel ve kitlesel tahribat hem de bu eylemleri aslında insan türünün bu eylemlerle insanın kendi kendine verdiği zarar, bir nevi intihar gibi yorumlanabilir. Kitlesel ekolojik yıkım ya da ekokırım e, yasa dışı olarak Tamamen kötü niyetle ve keyfi olarak yani çevreye verilecek muhtemel zararın bilincinde olunarak işlenen, şiddetli, önemli ölçüde ve geniş çapta çevreye verilen ya da uzun vadede verilebilecek olan her türlü çevreye zararlı eyleme aynı zamanda da bu eylemlerin oluşturduğu suça verilen isim. Suç burada anahtar kelime bence. Hemen Eko neden önce özellikle son dönemde meşgul etmekte olduğunu kısaca anlatayım. Sebebi son iki yıldır devam eden bir kampanya. Şöyle ki uluslararası e, topluluğu ilgilendiren ciddi suçlarla ilgilenmek üzere 2002 yılında Roma'da Uluslararası Ceza Mahkemesi adıyla kısaca ICC bir uluslararası mahkeme kurulmuştu. Roma hukukuna göre hareket eden bu bağımsız uluslararası mahkemenin şu anda kategorik olarak suç olarak kabul ettiği ve davalarına baktığı sadece 4 uluslararası suç kategorisi var. Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçları. Ama küçük bir not ekleyeyim. Bu mahkemenin yetki alanı sadece taraf olan ülkelerle sınırlı ve şu an bu sayı sadece 123. Türkiye de dahil değil. Ayrıca bu mahkeme sadece kişileri ve spesifik eylemlerini yargılayabiliyor devletleri değil. Ancak pek çok ekolojik suç bireyler tarafından değil, devletler tarafından, devlet politikaları tarafından e, işleniyor diyelim. Bir de ICC devletlerin yargı sistemlerine doğrudan müdahalede bulunamıyor. Sadece mahkemenin kararları ulusal hukuk sistemlerinin yerine geçmiyor. Ancak onların eksik kaldıkları noktaları tamamlayıcı nitelikte. Haziran 2021 yılında ise merkezi Hollanda'da bulunan bir vakıf. Stop e e, Ecosite Foundation yani Eko Kırım'ı Durdurum ee, Vakfı'nın girişimiyle uluslararası çevre hukuk uzmanlarından oluşan bağımsız bir heyet oluşturuyor oluşturuluyor ve Eko Kırım suçunun 165 kelimelik yasal tanımı için ilk taslak oluşturuluyor. Hemen akabinde de e, çevreye ve doğaya yönelik ağır zararlar vermenin uluslararası... tüm dünyada uluslararası bir suç sayılması yani Eko Kırım'ın 5. kategori olarak uluslararası suç kategorisine alınması için bir kampanya başlatılıyor ve bu yönde bir teklifte bulunuyor. Ancak şu an için tüm dünyada kabul edilen bir e, uluslararası suç değil Eko Mevcut dört e, suç kategorisine beşinci olarak dahil edilme durumu kesin değil. Yine de çok önemli. Çünkü e, benim bu e, Eko bu şekilde net ve doğru bir şekilde tanımlanmış olması uzmanlar tarafından e, ve e, çok önemli bence. Hatta bu 165 kelimelik taslak tanımda benim ilgimi çeken İki tane noktaya çok kısa değineyim. İlki suçun nesnesi olan çevre tabirinin tanımı. Çevreden kasıp yerküre tabii ki. Ama içeriği camların yeşilü biosfer, yerkürenin buzullarla kaplı olan kısmı buzul küre, kriyosfer, taş küre, litosfer, su küre, hidrosfer, hava küre, atmosfer ve yerkürenin dışındaki uzay boşluğu. Yani uydu, roket vesaire gibi insan yapımı araçlarla uzayı kirletmek de ekokırıma giriyor bu tanıma göre. Ve bence ikinci önemli olan vurgusu da tanımın, Eko tanımında insana zarar vermenin bir ön koşul olarak yer almaması. Diğer dört kategoride suç fiilinden etkilenen nesne insan. Ama Eko Kırım'da suça temel teşkil eden şey e, ekosistem hasarı. Yani insana verilen zarar değil, gezegenin kendine verilen zarar. Bu da daha ilk programımızda altında çizdiğim insan merkezci yaklaşımından Eko merkezci yaklaşıma geçiş için bence çok önemli bir adım. Ya ben şey düşünmüştüm daha önce ee, mesela bir ülke nükleer santral yapıyor işte nükleer santral yaparken e, zaten bir bölgede belki de ekokırım e, kavramına e, uyacak kadar yer tahrip ediyor ve evet. e, belki de hani kendi ülkesinin ve yakındaki ülkelerin insanların diğer canlı ya yaşamının denizlerinin e, ekosistemini mahvedecek bir mesela bu sahip oluyor, çok evet. uzun süre kapatsa bile ortadan kaybolmayacak bir şey yapıyor. Bunun mesela bence uluslararası yasalarla belirlenmesi gerekir. Yani öyle düşündüm. Dedim mesela ne bileyim Ukrayna, Rusya, Fransa, Türkiye falan öyle kafasına göre nükleer santral yapamamalı yani. Hani... Çok ilginç bir şey ekleyeyim. Rusya bu şey ekokırımı suç olarak kabul eden ülkelerden biri. Oo. Çok <gülüyor> ilginç bir şekilde. Birkaç ülke var dünyada. Rusya ilk açıklayanlardan biri yanlış bilmiyorsam. Rusya dahil evet. Rusya'yı enteresan bir çıkış yapmış. Çok enteresan. <gülüyor> Süremiz çok azaldı. Şimdiye kadar konuştuğumuz konuları, kavramları neler konuştuk mesela? Eko eleştiri konuştuk Antroposan, evet, Antroposan iklim kurgu. Evet konuştuk iklim kurgu. Bunları kısaca bir toparlasak e, sonra. Hemen da... şöyle evet. Bir iki cümle şöyle söyleyebilirim. Bence dört programdır ana hatlarıyla üzerinde durduğumuz tüm bu kavramlar birbiriyle yakından ilişkili ve birbirini besleyen kavramlar. Ee, Ekoileştiri, antroposan iklim kurgu üçlüsü üçlü arasında ekoleştiri kuramsal altyapı ve kılavuzluk görevini üstlenirken disiplinler arası doğası gereği de antroposan çalışmaları çatısı altına almış. Ve bu hipotezin farklı disiplinlerin lensinden e, yansıtılmasına, çok yönlü tartışılmasına olanak sağlamıştır. İklim kurguda tematik olarak antroposan kavramının altını çizdiği değişim, ekolojik değişimleri e, üzerinde kuruludur. Ve antroposan çalışmalarıyla ekoleştirinin kurduğu bilimsel ve teorik bilgileri kitlelere aktarmak, bilim insanların öngörülerini hayal etmek, hikayeleştirmek, korkularımızı, kaygılarımızı cisimleştirmek, bir görevi, bir öykü anlatıcısı bir nevi görevini değil mi? bağlamda da her birinin yeri ve üstlendiği misyon çok önemlidir bence. Ortak amacımız yeryüzünü her birliğiyle iyileştirmek. Ben de sizinle ve dinleyicilerimizle birlikte geçirdiğimiz bu dört programlık seri boyunca bir filolog olarak kendimce bu amaca biraz olsun tatkıda bulunabildiysem ne mutluma da Size ve Açık Radyo ailesine de buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim ve Açık Radyo adına ve dinleyicilerimiz adına. Gerçekten dört program çok keyifli, su gibi akarak geçti. Yine bu program da öyle oldu zaten. Ben de çok keyif aldım, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz ağzınıza, zihninize, emeğinize sağlık. Ee, o zaman ben müzik anonsumuzla programı kapatayım. Size teşekkür ettikten sonra belki başka bir ileride bir program bir şey vesile olur. Bir edebiyat eseri bir şey yine siz program Olabilir. Isterim. Evet yollarımızın tekrar kesişmesi de değil o tamam. zaman. Sizin neye evet. dinleyicilerimizle. Aynı teşekkürler ee, sevgili dinleyiciler e, programı İranlı müzisyen Gazal Shakiri'nin e, Sab Afari parçasıyla bitiriyoruz. E, şöyle diyor Shakiri Sen geceyi yarattın ben ışığı yarattım Sen toprağı yarattın bense ondan kadeh yarattım. Issız çöller, kuş uçmaz dağlar, vadiler yarattın. Ben yollar güllerle süslenmiş bağ bahçeler yarattım. İki hafta sonra görüşünceye dek, hoşçakalın.